Allah madem ki yaşayacağımız her şeyi biliyordu, o zaman biz neden imtihan oluyoruz? Ve zaten öldüğümüzde de nereye gideceğimiz biliniyorsa neden bu dünyaya geldik? Elbette biliyor. Bilmeseydi dünya döner miydi? İtim çekim gücüyle dünyanın, güneşin, galaksilerin varlığı bu şekilde olur muydu? Düşünün milyonlarca uçak hiç yere inmeden havada birbiriyle çarpışmadan, pilot olmadan uçuşlarına devam ediyorlar. Böyle bir tasavvurda bulunsanız, bu adam deli derler. Peki milyarlarca galaksi, milyarlarca trilyonlarca yıldız, nasıl olur da milyonlarca yıldır dönüşüne, seyir seferine devam eder? Bütün bunlar bizi nereye götürür? Allah Hazza ve Celle'ye götürür. Peki, madem her şeyi biliyordu, niçin bizi yarattı, neden buradayız? Düşünün, bir yerde bir zengin var, sadaka vermiyor. İnsanlar da ona bakıyorlar, diyorlar ki, eğer ben zengin olursam, şöyle infak ederim, böyle yetimhaneler yaparım, söylüyor bunları. Fakat bu adam, o kişinin servetine malik olduğu zaman ondan daha beter oluyor. Yani önce konuşuyor ama sonra malik olduğunda bambaşka bir adam oluyor. Veya memurdur, sıradan birisidir, rütbesi yoktur. O vakta söylüyorum. Bürokrat oluyor, amir oluyor, işte bakan vesaire oluyor. Bakıyorsun, konuşan adam, tenkit eden adam, tenkit ettiği mevzular da daha ileri şekilde bir fecaaate sürükleniyor, felakete sürükleniyor. Konuşmak kolay, yaşamak zor. Herkes söz planda Bedir'de kahraman olur ama Bedir'e gittiğiniz zaman orada durabilecek misiniz? Uhud günü durabilecek misiniz? Hakikati, İslam'ı bütün varlığıyla bekleyebilecek misiniz? Söz planında herkes kahraman olur ama meydana indiği zaman ne olacak? Onun için Rabbim وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَيَتَّقِذَ مِنْكُمْ şu hedâ Yani Allah Azze ve Celle günleri insanlar arasında çeviriyor. Çevirdiğine haber veriyor. Çeviriyoruz buyuruyor. Peki niçin böyle? alem Allahu الَّذ۪ينَ اٰمَنُ Allah bilecek. Ehli imanı, ilm-i zuhur olacak. Yani bu adam yarın mahşere geldiğinde eğer dünya hayatı yoksa diyecek ki eğer ben dünyada olsaydım şöyle abid, böyle zahid şöyle sadaka verirdim. Bunları söyleyecek. Peki işte dünya, işte fotoğrafın, işte hayatın ikra' kitabe ve amel defterin yaptıklarını oku. Elbette Rabbim biliyor. Ama insan yaşamadan huzura gelmiş olsaydı o zaman bahane cümleleri olacaktı. O zaman yani Allah Teala yaşamadan kötü niyetine göre insanların ama yaşamadı o hayatı Allah Teala ezeli ve ebedi ilmiyle bunu biliyor. Hesaba çekse o zaman bahaneler olacaktı. Yani bütün her şey gösterir ki, Allah Azze ve Celle her şeyi bilir, ilmi i zuhur ister, insan yaşasın, sonra yaşadıklarından hareketle ona soracağı. Eğer o bilmeseydi, alemde denge olur muydu? Şu kadar harpler oldu, harbi, umumi, birinci, ikinci, cihan harpleri oldu. Şu kadar erkek öldü ama dünyada kadın erkek dengesi bozulmadı. Yine yüzde 48, 52, 49, 51 arasında devam ediyor. Kim ayarlıyor bunu? Bir bozulmuş olsaydı, kadınlar az, erkekler çok olsa veya kadın çok, erkek az olsa, o zaman dünyanın dengesi bozulur. Bütün bu sistemi yaratan, yöneten var. Odur işte. Ela halku alamur. Yaratan da o, yöneten de Rabbimizdir. Biz imtihan için gönderdi hesabını soracak.